1569 numaralı konu İbni Mesud'un Müslümanlara Hazreti Peygambere getirilecek salatı öğretmesi. Evet, İbni Mesud bir gün çevresindeki Müslümanlara Hazreti Peygambere en güzel şekilde salavat getiriniz. Çünkü salavatınız Hazreti Peygambere arz olunabilir ve siz de bunu bilemezsiniz dedi. Çevresindekiler, o halde nasıl salavat getirmemiz gerektiğini bize öğret dediler. Bunun üzerine İbni Mesud şöyle deyiniz diyerek şunları söyledi. Allahümme'l ayk ve etike ve Berakkatak Ala seyidil Mürselin ve İmamil Muttakin ve Hatemin nebiyin Muhammed'in Abdayk ve rasullay İmamil Hayri ve Kaidil hayri ve Raulil rahmeti Allah' hüme başaşı makaen Mahmu'un yabit tuhu birhil evvelune ve ahirün Elahim ve Salali Ala Muhammed'in ve Ala Ali Muhammed'in kemasallahait Ala ibrahime ve ala Ali ibrahim'e inke hamid'in mecid Elaümme Barik Ala Muhammed'in ve Ala Ali Muhammed'in kemabarekkte Ala İbrahime ve ala Ali ibrahime inke hamid Mecid, Ey Rabbimiz, onu övülmüş ve gelmiş gelecek herkesin gıpta edeceği bir makama eriştir, ey Allah'ım, İbrahim'e ve âline getirdiğin salavat gibi Muhammed'e ve onun âline de getir, sen övülmeye layık yüce bir zatsın, aynı şekilde İbrahim'in ve âlinin üzerine indirdiğin bereket gibi Muhammed'in ve onun âlinin de üzerine indir, sen övülmeye layık yüce bir zatsın.